Ya İlahi Duası! 786 Besmele-i Şerife ve 133 Salavat-ı Şerife'den sonra okunacaktır. Allah'ım! Değerimi yükselt! Kalbimi genişlet! işimi kolaylaştır! Hesap edilemeyen rızıklarla beni rızıklandır! İhsanın ve Keremin hürmetine! Ey Kaf, Ha! Ya Ain, Sad! Ey! Ha! Mîm, ayn, sin, gâf olan. İzzet ve büyüklüğünün celali, azametinin büyüklüğü hakkı için, rahmetinle beni kendilerine ne korku ne de üzüntü dokunmayacak olan salih kullarından yapmanı istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ve yine Efendimiz Muhammed aleyhisselama ve Muhammed ailesine rahmet etmeni istiyorum. Daha ne isteniyorsa, dua olarak istenecektir. Eğer her gece bu dualara devam edilirse, veliler defterine yazılırsınız.